94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben, ben Didem Gürzat. Doğan, adaya girmiş gibi oldum. Olsun, ben bir uzata uzata söyledim. <gülüyor> Efendim e, kurta devam etmeden önce e, bugünkü programımızın destekçisi e, çok sevgili arkadaşım olan aynı zamanda Mine Bulut'a desteğinden ötürü teşekkür ediyoruz. Sağolsun var olsunlar kendileri. Valla o kadar da güzel denk düştük çünkü Mine hayvansever gerçekten çok hayvansever bir arkadaş. Kurda kurt denk kurt seviyor mu acaba? Bence bütün hayvanları seviyordur yani e, kediyi özellikle sevdiğini biliyorum ama e, yani biz denk düşürmüyoruz zaten e, destekler evet, belli bir yani. sıraya konuyor ve o kurda denk düştü güzel oldu kurtas ofasında devam ediyoruz kavurmalı evet. güreş. Gmail adresimiz, Twitter adresimiz, Instagram adresimiz var Allah'a şükür. Evet. Onları hatırlatalım sevgili dinleyenlerimize. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Özellikle görseller, kayıtlar. Evet, geçmiş İçeri kayıtlarımız da Açık Radyo'nun podcast kanalında bulabilirsiniz efendim. Diyerekten evet. Kurtlar Sofrası'nda devam edelim. Biliyorsun Dider'cim yeşildi, ağaçtı, ormandı, jungle'dı dedikten sonra... ...oradan o, o kelimeleri çağrıştıran, onlara varmamıza vesile olan kelimelerden biri olan kurtla devam etti geçen hafta. Biraz anlamına baktık. Anlamlarına devam ediyoruz. Devam. İşte özdeşler deyimler, atasözleri. Evet. Buyurunuz efendim. Devam gene. Devam Hadi ee, bakalım. Ömer Asım Aksoy'dan çeşitli atasözleri, deyimleri paylaşıyorduk. Hatta en son programın sonunda <gülüyor> bu kurt komşusunu yemez ve kurt kurdu yemez sözlerinden insanın ama kendi türüne zarar verdiği noktasını konuşurken bu arada bugün teknik masada Ömer var. Sevgili Ömer. Çok teşekkür ee, ediyoruz kendisine. Evet. Geçen programda da Ömer vardı bize program bitince karıncaların e, kendi cinslaşlarına zarar verip yediklerini söylemişti ona atlamayalım evet. devam ediyoruz kurt kurt e, efendim e, kurt köyünü değiştirir bunun kürt, e, kurt e, tüyünü değiştirir versiyonu da var devam ediyor huyunu değiştirmez ha. böyle bir söz e, ...burada olumsuz anlamda gene kurt ele alınmış... ...geçen programda... Olumlu var mı hiç ya? Atıcanın. Ya güçlü, güçlü evet. anlamında var kurt aslında... Gibi, evet, ...arzulu evet, ...güçlü, gururlu... Arzulursun. Uyanık bazen doğru diyorsun... Biraz evet bazen tilkinin yerine uyanık e, anlamında da kullanıldığı oluyor... E, ...yani hain kimse yerini, yurdunu ya da kıyafetini değişirse de... ...kötü huyunu değiştirmez anlamında... Hmm. ...bir olumsuzlama var... Birinde ee, neyse yetmişinde de olur gibi yani insan içinde kullanılır o. Evet, evet aynı öyle. Ee, sonra Sade'nin gülü sanında... E, Kısmen. Ya evet <gülüyor> ben hiçbir e, iddialı ifadeye yüzde yüz katılmıyorum. <gülüyor> Çünkü hep e, zıttı da söz konusu yani griye inanıyorum ben. E, griye. Siyahı beyaza. Değil. Evet. Bazen öyle oluyor ama e, ki burada da bazı e, atasözleri ya da vecizelerin üstünden geçerken tam birbirine zıttı şeyler söylendiğini de ara ara göreceğiz. Ancak Sadi Gülistan'ında da bu atasözünü doğrular bir ifade kullanmış. İnsanlarla birlikte büyüse bile kurdun en iyi yine kurt olur demiş. Hı, evet. Aynı değişmiyor yani. Efendime söyleyeyim e, başka ne var? E, kurtla görüşürsen köpeğini yanından ayırma. Hmm. ...duymuş muydun bunu? Tek haller değil mi? Ee, Pek güvenilir olmadığı için... Evet. ...önlemini al. Aynen öyle. Gene kurtla köpeği bir yan yana getirmiş. Ee, özellikle yine olumsuzlama var yani. Evet saldırıdan bir... Köpek yine yer. her zaman da sadık işte... Evet. ...insanı yanında kurt... ...işte tekinsiz bir hayvan olarak... Ya işte böyle ...dilimize de sirayet etmiş. Özgürleri sevmeyiz. Bize benzetemediklerimizi... ...çok böyle sadakatle boyun eğdiremediklerimizi... ...evet Aha. olumsuzluk var... ...haklısın. Ee, sonra e, kurtla ortak olan... ...tilkinin hissesi ya tırnaktır... ...ya bağırsak diye bir söz var. Hmm. Yani burada güçlü olan... E, ...ile karşı karşıya eğer hani bir hilece ortak gelmişse... ...sonunda güçlü olanın asıl pay evet. e, olur anlamında. Ya hep böyle hayvanları karşı karşıya getiren sözlerle karşılaştık bu kurt hikayesinde. E, be, buna paralel bir şey daha var. E, kurt sürüsünde köpek kılavuzluk edemez. Bunu Faruk Nafiz Çamlıbel Akın eserinde e, kullanmış. Hmm. Bir kuvvet kıyası olarak... Gene kurt burada tabii, üstün, üstün ama evet, evet. köpeğe, pazaran. Efendim e, sözlere devam edelim. E, şimdi e, bir şey var. Buna ilk programda değinmiş miydik Kerem? Hani kurtla kuzu, kurtla koyun çok karşı karşıya getiriliyor. Hı -hı. Yok hiç Değin değinmedik midik de, mi? Ama çok de. öyle. E tabii. Hatta bir bulmaca vardır. Evet bir e, nehrin bir kıyısında kurt koyun saman karşıya geçirilecekler. Tabi kurt Koyunu kuzuyu yiyeceği için, e, kuzu da samanı yiyeceği için e, bu e, zararlar olmadan nasıl karşıya üçünü de geçirirsin? Bilir misin bu bulmacayı? Yok amlayı, billahi, bilmiyorum yani. vallahi bilmiyorum. Vallahi ama yemin ettik karşılıklı. Neyse yani ona da bir konu <gülüyor> olmuş. Efendim e, sonuçta kurtla kuzunun karşı karşıya getirildiği çok fazla ifade var. Hatta e, bugünkü programımızda gene e, Kabalcı yayınlarından bu Türk mitolojisinin ana hatları Yaşar Çoruhlu'nun Hmm. Ee, orada Orhun kitabelerinden e, Kültikin yazıtından bir küçük alıntı var. Ee, Tanrı güç verdiği için babam Hakan'ın ordusu kurt gibi güçlü, düşmanı koyun gibi imiş hmm. diyor. E, tabii insanların hani temel besin kaynaklarından işte koyun. Kurt, kuzu vesaire. Işte Sen kurtu da besin kaynağı ya. <gülüyor> <O> <gülüyor> yaptın <gülüyor> mı? <gülüyor> Yapmadın değil mi? <gülüyor> yani şey, besin kaynağı derken yetiştiriyorlar. Evcilleştirmişler ve bir tehlike unsuru olarak çok sık sık hayatlarında kurt. Ve çok kulu. Doğal ya. hayatta. Dolayısıyla o dile de silah etmiş o anlamda söyleyebiliriz. Doğru, dolu, vol, vol kullanıyorlar <gülüyor> sürekli karşı karşıyalar. Yani bir benzetme unsuru olarak e, yani güçlü, kuvvetli, vahşi saldırganla e, zavallı, kaçan, e, masum hmm. olan anlamında çok fazla var. Birkaç örnek var. E, bir e, Aşık Veysel'den e, koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa. Var. Evet, çalmıştık hatta onu Evet arayla. çalmıştık değil mi Hı -hı. Ee, Sonra e, şu çok hoşuma gitti Burada daha sosyal bir yaklaşım var Tolstoy'un savaş ve barışından e, Biz hem kurtların Doymasına hem de koyunların sağ kalmasını istiyoruz demiş Tolstoy Hı -hı. Mümkün mü sence ee, Ara noktadayım ben diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün evet mümkün hem Akılla çözeriz. Diyorsun. <gülüyor> evet, ortak hem insan aklıyla çözeriz. Kurt doyacak hem... Zaten böyle bir şey ihtiyacımız var. O kesin ya. Yani burada idealizm var işte evet, aslında. O. Bize de gerekli olan o. Evet. Sonuçta hem doğayı da korumamız gerekiyor. Hem evet. kendimizi de devam ettirmemiz gerekiyor hayatımızı. Evet. Dolayısıyla bu ortak alanla ilgili olarak biraz akıl yürütmelerle bütün insanlığın ve bütün canlıların... ...ortak ile ilgili... ...bir sonuca ulaşabiliriz gibime geliyor... ...ah Kerem'cim... ...böyle bir İnşallah. ümitvari bir sözle... ...devam edelim... ...devam edelim... ...kurtlu kuzulu sözlere devam ediyorduk... Ee, bazen e, ...esrarlı bir vakasından bir cümle var... ...koyunun bulunduğu yerde... ...kurt eksik olmaz... Hmm. Yani hep aynı o klasik benzetme ama hep kurt olumsuzlama ile gidiyor hmm. buradan sonra artık kurtlar birbirine düştüğü zaman aralarında koyun rahat eder demiş Sadi Bostan'ında E eh yani evet. <gülüyor> evet ve e, hep böyle biraz birbirine ama şey gerçek çıkarları devam söz konusu oluyor ama tam tersi bir araya geliyorlar. Geçen programda da bahsetmiştim doğa olarak sürüler e, özellikle büyük hayvanların hani avında diğer sürülerle ortaklaşa iş yapıyorlar. Aslında diyorsun ki yani kurtlar birbirine pek düşmüyorlar. E düştükleri noktalarda olabilir canım şey oluyormuş o biyolojiye geçmek istemiyoruz ama tam yeri geldi ya da işte yaşantıları işte coğraffi nasıl kullandıkları böyle e, her sürü birkaç aileden oluşuyormuş zaten hı hı. E, pek çok e, sürü halinde yaşayan hayvanda olduğu gibi kendi bölgelerini sınırlarını çiziyorlar e, idz idrarla çiziyorlar Evet, evet. E, yani o bölgeye geçiş olunca sıkıntı oluyor Onun hı hı. dışında bir arada bayağı iyi ve huzurlu yaşayan bir grup kurtlar. Mahalle ee, baskısı var <gülüyor> Mahalle baskısı var mı? İşte var çizgilerin içine girdiği ha, zaman başkaları Evet bir başkası Farklı girince. bir unsur girdiği zaman bizim mahalle, mahalle, mahalle delikanlısı gibi anne. Hani. <gülüyor> evet dayılanıyor Kim bu arkadaş falan Efendim e, bir de İmam-ı Şerani'nin Tabakatül Kübrasından şöyle bir alıntı var Bir sürünün çobanı kurt olursa koyunları kim koruyacak? Ben de böyle bugünün hali yani siyaset, ülkeler bunlarla ilgili biraz düşündürdü beni söz. Böyle diyoruz. Peki artık anlamı yavaş yavaş sonlandırırken Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan da bir alıntı yapalım. Artık kurt koyun ikilisini bıraktık başka bir hayvan koydu karşısına kurdun Gürpınar. Eşkıya oyunundan bu. Kurtların arasında ceylan masumiyetiyle ömür sürülmez demiş. Hmm. Sürülmez mi? Mantıklı biraz yani. Eğer var olan gerçeklik oysa... ...ceylana av olmak düşer galiba. Ya da o da biraz kötüleşiyor. Ya da o da masumiyet şey kalmıyor yani. yani işte ya onu. çok masumsan yeniyorsun... Falan falan. Efendim Kemal Ateş'in Saklı Sözlüğünden de ben bir iki şey Söyleyip sonra Kerem'e Sözü aktarayım ee, Kurt ulusundan gördüğünü işler diye bir ifade var Bu da fakir Bay Kurt'un Yılanların öcünden alınmış Yani insan atalarından ne görüyorsa onu yapar <gülüyor> Ama bu bizim toplumumuzun Kurda verdiği değerden dolayı Bir sürü hayvan yerine Kurdu seçmiş ee, Kurt yıkar Kuş geçinir diye bir laf var derleme sözlüğünden. Yani güçlü olanın başarısından zayıf olan da yararlanır. Evet. Buradaki kuş daha çok belki akbaba gibi leş yiyici kuşlar olsa gerek diye Tabii düşündüm. Tabii yani bir hayvan aslında yani belgesellerde yine bunu görüyoruz yani evet. işte Kırıntıları diğer hayvanlar öyle gibi bir atasözü var diye bağırsakla ilgili. Aa evet evet e, tilkiyle ilgiliydi. E, kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya tırnaktır ya bağırsaktı. Evet. Evet. Gayet güzel denk düştü. Evet. Efendim o zaman bir karısı verelim. verelim. Ee, biraz biyoloji bakacağız. Serge Recjani'den geliyor. Le Loup. si c'était une nuit comme on en pas depuis depuis 100000 nuits. Une nuit de une nuit de une nuit. Regardez bien Jean de Dancer, regardez-le sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups. les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire. charmante elles les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ces cinquante lieues dans une nuit que le leuc Dès que ça flaire une ripaille De mort sur un champ de bataille Dès que la peur entre les rues Les loups s'en viennent la nuit venue Alors Les loups Les oh, loups oh, oh, oh, Les loups ont regardé vers Paris De Croatie, de Germanie Les loups Regardez vers Paris Oh, tu peux rire Charmante, elle vive. Les loups Regarde vers Paris Et Black, qu'il fit Un rude hiver Sans congestion, en fait d'hiver voilà les clos, on claquait des dents Même dans les beaux arrondissements Et personne n'osait plus Le soir Affronter la neige Des boulevards Alors de loups oh, oh, oh. loup sont entrés dans Paris L'un parisier l'autre pas De loups sont entrés dans Paris oh, Tu peux rire charmante et rire De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de crivoil. Il installa ses dix femelles dans le maigre soir de Grenelle et nourrit ses deux cents petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau, oh, oh, sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par ébris Sans l'eau sont entrés dans Paris Cessez de rire, charmante et luire Sans l'eau sont entrés dans Paris Le deuxième n'avait que trois pattes C'était un loup gris des Carpathes Qu'on appelait carême prenant Il fit faire grâce à ses enfants Il leur offrit six ministères Et tous les gardiens des fourrières. Alors, oh, oh, oh, oh, oh, les loups, ont envahi Paris. Soit Parisé, soit Parisé. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmant Elvire. Les loups ont envahi. tirerait par l'odeur du sang Il en vain des milles et des cent Faire Carousse, Yes et Beaumence Dans ce foutu pays de France Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé L'amour et la fraternité Et alors oh, oh, oh, Les lots sont sortis de Paris Paris Paris'e, soit paris, e, soit paris e. Les loups sont sortis de Paris Tu peux sourire, charmant t'es lir Les loups sont sortis de Paris J'aime t'en dire, charmant t'es lir Les loups sont sortis de Paris Les loups, les loups 94.9 Açık Radyodayız. Serg, yani Sergi gibi böyle bir <gülüyor> <o husus gülüyor> bir de Sergi var. <gülüyor> Havasında verdim ama <gülüyor> kusura bakmasın dinleyicilerimiz bu şarkıda e, bir gönderme var aslında e, Nazilerin e, Paris'e işgalinden sonra e, bir türetilmiş bir şarkı bu bestelenmişti. Kurtlar olarak, da hani Nazileri hani benzetme söz konusu. Yine olumsuz. Evet, yine olumsuz. Devam edelim. Neler vardı? Argo vardı. Evet, sende. argo sözlü var. Argo sözlüde aslında çok da fazla bir şey yok ama. Ha, şaşırmıştım kurt... ben hatta sen öyle deyince. Evet, beş liralık kağıt paraymış. Kurtlu da denilmiş hatta. Hah. ...acaba şey mi... ...bu öbür kurt bence... ...obür yalnız biz bugün... ha obür. <gülüyor> ...yani böcek <gülüyor> olan kurt gibi mi acaba... ...çünkü küçük beş liraysa çat diye... ...elden hemen gidiyor miniş bir şey böcek ...belki beş liranın arkasında acaba bir kurt figürü falan mı var... Bir, ...öyle bir şey mi vardı kurtlu dedi. ...ona ama bir bakalım... ...ama sen kurtlu dedin ya... ...kurtlu, kurtlu mi? Yani. şey... Evet, ...benim de aklıma geldi, o geldi ama... Evet. Hiç hani arkasında atıyorum yani oluyor yani bir resim vesaire. Tabii, o, hani, olabilir. Hani, kurt olduğu o, için kurtlu kökenini gibi. Kökenini göremedik. Ama bakmak lazım beş liralıkta. Ya o ya o. Biraz biyolojisine bakalım Didem'ciğim. Bakalım canım. Neler Senin var? meşhur var. Evet şey yaşamın aynı. temel kuralları Ali Demirsoy'un işte biyolojisine baktım. Sınıfı memeller, alt sınıfı plasentalı memeller. Takımı karnivora yani yırtıcılar, yırtıcı memeller, karasal yırtıcılar diye geçiyor. Hmm, karnivora. ...familyası kanidae yani köpekler familyası. Hı -hı. Bu e, familyanın içinde kurt, tilki, çakal, sansar ve bunun gibi birkaç hayvanı kapsıyor. E, kurt ise Kanis Lupus latincesi. İşte Hı -hı. boyları 105 ile 160 santim arasında değişebiliyor. Kuyrukları işte 29-50 santim arasındaymış. Ağırlıkları da 32-50 kilo civarında. Erkekler dişlerinden daha büyük oluyor, kuyrukları fırça gibi tüylüdür, aşağı doğru düz olarak sarkıtları. Hiçbir zaman köpeklerdeki gibi yukarıya kaldırılmaz ya da daire gibi kıvrılmaz hmm. diyor demiş o kitabında. Genellikle aile halinde yaşıyorlar, anne, baba, aynı yılın gençleri, bir önceki senenin erginliğe ulaşamayan yavruları hani bir aradalar. Özellikle kışın iri yapılı hayvanlara saldıracakları zaman bundan bahsettik birkaç kez. Farklı aileler, ailelerden bireyler. Suriye katılabiliyorlar. Hmm. Yani gerek duydukları zaman eti yiyip hayvanlarda tören ne bileyim işte bizon olur işte ne manda olur vesaire hani böyle. Büyük geyikler büyük, falan evet, evet, çünkü evet, tavşanı zince bu da avlıyor. Evet. koskoca rengeyini de avlıyor. Aynen, doğru diyorsun. İşte her grup avlanma alanını bıraktıkları idrarla hani belirliyorlar. Belirli Bu arada bizon avlamayabilir ama <gülüyor> bizon daha güneyde değil mi? Yani işte o aklıma geldi ama evet Bilmiyorum. hata yapmış olabilirim. Ben de emin ee, değilim ama işte. sıkıştırılmadıkları sürece insana saldırmazlar. Hah, söylediğimiz Aynı, mevzu. Evet. Geceleri avlanıyorlar genelde. Yiyeceklerden daha çok sayıda hayvanı boğazlarlarmış. Biraz böyle bir ters bir tarafları var. Aa, ben de. Biraz, bunun dışı yani zıttı bir bilgi vardı acaba hangisi doğru ee, ama bendeki bu biraz da eski bir e, ansiklopedi aslında etoburlarla ilgili yani e, alanlarındaki hayvanları Acıktıkça avlarlar gibi. Bak bu bizim olabilir. araştırma konumuz olsun. Evet olabilir. Bilen dinleyicimiz varsa evet, doğru bilgi dönebilirler bize. Rica <gülüyor> Gebelikleri 62-75 gün arasında bir batında bir ila 14 yavru meydana hmm. getirilmiş. Kısır. Maşallah hmm. efendim. Kaç tane dedi? Bir ila 14 yavru 14. Gel evet, gelebiliyormuş, meydana gelebiliyormuş. çok oh, çokmuş. Doğru köpekler de bazen aşırı. Evet. Erginleri uzun uzun uluyarak ses çıkarıyorlar. Ulumaları güneş battıktan sonra yaklaşık 15 dakikalık seanslar halinde devam edermiş. Hmm, ben de ulumayla bir bilgiyi hemen ekleyeyim mi ekle acaba? Ekleyelim, Ben de de bu Maurice Burton ve Robert Burton'ın demin bahsettiğim Etoburlar kitabında... ...yani grupta bir yakınlaşma aracı olarak ulumayı açıklamış kaynak. Yani biri başlıyormuş sonra diğerlere de katılıyorlar. Bir tür Aha. toplanma çağrısı gibi Aha. böyle yani. Bir de bahsetmiştim gerçi ama kurt tüm evcil köpeklerin her çeşidinin atasıymış. Kurt ve çakaldı Çakallar sanıyorum. Biolojik evet. ee... olarak böyle ilgimi çeken cümleler not aldım. Ben de, A A A A de ekeyim. evet sen de Biyolojiyle bitecek gibi bugün ve Hı -hı. kurt üçüncü programa <gülüyor> kayacak görünüyor. Hikayeleri çok çünkü. E Kerem'in söylediği aile e bilgilerine ek olarak gene benim bu Etoburlar kitabından. E ilk bar ve yazları doğuran e dişi kurt genelde e inde kalıyor. E daha böyle yavruları e korumaya dönük bir yaşantı sürdürürken erkek kurt avlanıyor ve ona yiyecek getiriyor. Hı -hı. E onun dışında sürekli... ...sürünün bir e, alfa erkeği var... E, ...alfa dişisi de var... E, ...yani e, önder diyebiliriz... ...bunlara... E, ...sürüdeki en güçlü, en ağır, en kuvvetli... E, ...kurt oluyor... ...bu alfa erkeğiyle onun dişisinin... yavrularını bütün sürü bakıyormuş... Hmm. ...ilginç bir bilgi bu... ...ailelerde de yavrular büyüdükçe... Onlar da aileye katılarak hani senin söylediğin hep birlikte avlanıyorlar. Hı hı. Ve hani yavrular da büyüyünce sonra sepetleme olayı yok bazı hayvan türlerinde olduğu gibi. İşte birkaç aile bir araya gelip <gülüyor> sepeyen sepe bir türü öyle gibi oluyor ya. Güzel oldu. İnsan türünde çok uzun müddet bakılıyor ya yavruya. Hele doğu toplumlarında artık neredeyse ölene kadar <gülüyor> gibi bir şey oluyor. E, avda ilgimi çeken şeyler oldu. Bu iki ya da daha fazla aileden oluşmuş olan e, sürüler, erin başında bir önder var dedik, alfakurt dediğimiz. Hatta bu senin kuyrukla ilgili açıkladığın bilgi de onu düşündürdü bana. Şimdi bunlar çok güçlü, ağır, kuyrukları hep yerde olan hayvanlar. En güçlü ve ağır olanı karda yol açıyor. Hmm. Gerisi, geride kalan kurtlar teker teker geliyorlar, tek sıra halinde hmm. bir upuzun kuyruk var. Bütün işi de, öndeki al, alfa kur, erkek kurdu yükleniyor. Evet ve şey yapıyorlar yani araya gençleri alıyorlar çünkü en arkada bırakırlarsa onlar kaybolur, ölür, ha. zayıf kalır falan. Baya akıllıca bir sistem var. Hatta sosyal ve sürü sözcüklerine buradan vardım. Bir de Twitter'da kullanırız ilginç bir av teknikleri var. Mesela bir inde kalıyorlar, çıkıp avlanıyorlar belli bir güzergahta sonra... Oraya yakın başka bir inde kalıyorlar. Karınları acıkıyor. Başka bir güzergah e, gezerek orada avlanıp bir şeyler yiyorlar. Başka bir inde kalıyorlar gibi. Hmm. Yani tek bir inleri var hep oraya dönüyorlar. Değil avlanma yapıları tasarruflu bir tüketme demiş ama onu araştıracaktık. Ee, şimdilik bu kadar bir de kuzeyde yaşıyorlar bilgisini vermiştik Hani eskiden Hindistan'dan Arap Yarımadası'na kadar çok geniş bir bölgede evet, yaşıyorlarmış Evet kurt aklımıza genelde daha böyle ormanlık soğuk bölgeler geliyor Kar şimdi. Kar evet Falan. Zorlu hayat şartları evet. Kurtlar sofrası eh, Kurtlar sofrası ile başladın Bitirdik programımızı Sevgili Efendim, maçı aldıyorduk evet. Teşekkür ediyoruz tekrar. 94.9'daydık. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. Hoşça kalın. İyi haftalar.